Günaydın. Salı gününe Ömer Baran için kampanyasını başlatan Behzat Yer'le başlıyoruz. Ömer Baran'ım devletin imkanlarıyla tedavi edilsin, daha fazla acı çekmesin, yürüsün koşsun istiyoruz. Oğlumun nefes borusuna fıstık parçası kaçması sonucu 4 Mayıs 2015'te beyni oksijensiz kaldı ve beyin felci oldu. Şu an bilinci ve algısı kapalı. Yürüme, hareket, öksürme ve yutkunma gibi tüm fonksiyonlarını kaybetti. Sadece gözlerini açıyor ve sürekli kasıldığı için ağlıyor. Mama ile burnundan besliyoruz. Sürekli ateşi çıkıyor ve enfeksiyon geçiriyor. Ankara'lara kadar götürdük. Bu vakalarda zaman, şans ve mucizenin çok önemli olduğunu söylediler. Kontrolleri Ankara Gazi'de devam ediyor. Daha hızlı ve daha iyi imkanlarla tedavi edilmesi için yardım istiyoruz. Acı çekmesi bizi de Ömeri de yok ediyor diyen Beşiktaş'ın kampanyasına siz de change.org'a girerek destek olabilirsiniz. Ve şimdi başarılı bir kampanya haberiyle devam ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurulunun aldığı yurt dışı yatay geçişlerde üniversitelerin açılan yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarının sadece %10'undan yararlanabilmesine ilişkin kararını iptalini istiyoruz. Türkiye'deki üniversiteler her yıl yüksek öğretim kuruluna almayı belirlediği yurt içi yatay geçiş kontenjan sayısını ve bunun yarısı kadar da yurt dışı yatay geçiş kontenjan sayısını bildirir. Bu kontenjanlar yöke ulaşır ve ardından yöksitesinde bu kontenjanlar ilan edilir. Yatay geçişler de bu kontenjana uygun olarak gerçekleşir. Yatay geçiş takviminin son günlerine gelinmişken ve üniversiteler öğrenci kaydına başlamış hatta bazı üniversiteler çoktan bitirmişken 19 Ağustos 2015 tarihinde YÖK tarafından üniversitelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurtdışı üniversitelerinden her birinin mevcut yurtdışı kontenjanının sadece %10'undan faydalanabilmesine dair bir yazı yollamıştır. Bu yazıya göre X üniversitesi öğrencisinin başvurmak istediği yurt içi üniversitesi 10 kontenjan açmışsa bu kontenjandan yalnızca bir öğrencisini sokabilmektedir. Alınmış olan bu karar öğrencileri aşağıda saymış olduğumuz şartlar açısından son derece mağdur etmiştir. Bir hali hazırda pek çok üniversite yurtdışı yatay geçişlerinden gelen öğrenci kayıtlarını tamamlamış, bazıları da yeni başlamıştır. Üniversiteler bu kayıtlara henüz başlamışken gelen bu karar öğrenci kayıtlarını durdurmuş ve kayıt olmuş öğrenciler kayıtlarının silinebilmesi durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Ailesiyle beraber gelen, evini tutan, eski üniversitesinde kaldığı yerden eşyalarını toparlayan ve hatta öğrenim ücretlerini, maddi durumlarını buna göre ayarlamış arkadaşların bu kararın çıkmasıyla yaşadığı psikolojik ve ekonomik yıkım, çok büyük olacaktır. Yatay geçiş biz yurt dışında yaşayan ve okuyan öğrenci arkadaşlar için anlık bir plan değil. Aylar hatta yıllar süren bir durumdur. Aileler ekonomik durumlarını, öğrencilerde not ortalamalarını ve buna yönelik planlamalarını tüm yıl boyunca buna uygun olarak yapmaktadır. Yatay geçiş kontenjanları açıldıktan sonra yapılan başvurular da bu durumun dahilindedir. YÖK tarafından açıklanan kurallara ve kontenjanlara harfiyen uyan öğrenciler sonuçlar açıklandıktan ve kayıtlar başladıktan sonra gelen bu karar Değişikliğiyle ağır bir yıkıma uğramıştır. Üçüncüsü yurt dışı kontenjanı yurt içi kontenjanın her üniversite için yarısı ya da daha azıdır. Bir üniversitede yurt içi kontenjanın 10 olarak belirlenmişse yurt dışı kontenjan 5 ayırmaktadır. Yurt dışında okuyan öğrenciler handikaplı olarak başladıkları bu yarışa bir de üniversite başına ayrılan %10'luk limitle başlamadan mağlup yapılmaktadır. Şimdiden destekleyen herkese teşekkürler diyordu. Özel bu kampanyasında Özel'in kampanyasını 734 kişi desteklemişti ve Özel başarı haberini şu güzel mesajla duyurdu. YÖK almış olduğu karar ile uygulamanın dondurulmasına karar verdi. Destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Evet artık bu öğrenciler mağdur olmayacaklar. Murat Türk'ün kampanyasında sıra. Türk'ün kampanyasını Niş Adalat sitesi yönetimine hitaben başlatmış. Site yönetiminin değişmesini ya da güvenliğin artmasını istiyoruz diyor. Uzun süredir sitemizde hırsızlık gibi olaylar yaşanıyor. Bu siteyi tercih edip oturanların, kiralayıp ya da satın alanların birçoğunun güvenliği göz önünde bulundurarak buraya yerleşti. Gün içerisinde kapıdan gelen geçene bakmayan güvenliği tam zayıf. Yönetimi tamamen vasat olan bu sitenin yönetici kadrosunun değişmesini ya da tamamen düzelmesini istiyorum. Benimle aynı fikirde olanlar imzalasın. Demiş sitesinin güvenliği için kendisi. Ankara'dan Ercan Sevinç'in başlattığı kampanyayla şimdi de devam ediyoruz. 2015 yılı itibariyle kapatılan ve uzaktan eğitim metoduyla öğrenim veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinin tekrar öğrenime açmanızı talep ediyoruz diyor. Hali hazırda bir meslek sahibi olup teknisyen ve tekniker olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan insanların görevde yükselmesinin önü kapatılmıştır bu şekilde diyor. Kapatılan uzak eğitim mühendislik fakülteleri tekrar açılması için desteklerinizi bekliyoruz. Katılımınız için teşekkür ederiz diyor Sevinç. Yöke hitaben yürüttüğü bu başka eğitimle ilgili olan kampanyada. Ve şimdi geldik Salı gününün son kampanyasına. Sedef Erken başlatmıştı. Yıllardır, 3 yıldır büyük bir mücadelenin içerisinde Sedef Erken ve şimdi bu kampanyası da aynı şekilde devam ediyor Aynı doğrultuda hiçbir şekilde umudunu ve kararlılığını kaybetmeden. Erken'in kampanyasının muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve otizm tanılı oğlu için yürüttüğü eğitimde ayrımcılık davasına destek bekliyor kendisi. Ozan'ın ve Türkiye'deki otizmli çocukların eğitim hakları için Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde çadır kurdum ve bu davada önemli bir dönüm noktasındayız. Yakında bu davayla ilgili sizlere iyi haberler vermek istiyorum ancak iş bununla bitmiyor aslında. Ülkemizdeki otizmli bireylerin sağlık ve sosyal yaşam, çalışma, bakım gibi pek çok konularda çözüm üretmeye yönelik olarak sivil toplum kuruluşlarının da bir araya gelerek yaptığı çalışmalarla ortaya çıkan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çabaları ve çalışmaları ile bir taslak olarak yayınlanan otizm eylem planının artık taslak olmaktan çıkması ve hızla hayata geçmesi gerekiyor. Bunun için 2013'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Eylem planının şahsi takipçisi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu ile yapacağı ilk toplantıda konuyu gündeme getirmesini ve bir karar oluşturmasını sağlamasını talep ediyoruz. Ayrıca imzalarımızı ulaştıracağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık ve Çocuk Komisyonları'nın da konuyla ilgili olarak mecliste temsil eden tüm partilere bir ortak çalışma başlatmasını istiyoruz. Hep birlikte yapıcı çözümlerle ve sivil toplum desteğiyle otizmli bireylerin Hayatında bir fark yaratalım istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz? Bence hayır. Çok doğru ve önemli bir şey istiyoruz. Madem ki istiyoruz, olmalı olacak istiyoruz diyor. Hedef erken. Change.org taksim Ozan örnek olsun adresindeki kampanyasında tekrar ediyorum imzalamak isteyenler için change.org taksim Ozan örnek olsun adresi. Sizde Ozan ve Ozan'ın durumundaki binlerce çocuğun hakkı için. Bu kampanyayı imzalarınızla arzu ederseniz destekleyebilirsiniz. Eğitimden sağlığa düşünebileceğiniz her konuda değişim rüzgarları dünyanın her yerinde bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de bir kampanya başlatarak bu değişimin bir parçası olabilirsiniz. Yarın sabah yine 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.